başlangıç noktası Allah subhanu ve teala Mekke'de Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik görevini verir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu görevi alır almaz hemen insanlar İslam'ı davet etmeye başlar önce eşi Hatice'yi İslam'a davet eder Hz. Hatice hemen Resulullah'a iman eder sonra amcasının oğlu Ali'yi Azatlı kölesi Zeydi Ve dostu Ebu Bekri davet eder Onlar hemen ona iman ederler Resulullah Daha sonra halkı davet etmeye başlar Onlardan ona iman edenler de olur inkar edenler de olur Ebu Bekir'in de Davete icabet etmesiyle Kavminden Osman bin Affan Zübeyir bin Avvam Abdurrahman bin Avf Sa'd bin Ebu Vakkas Talha bin Ubeydullah O'nun davetiyle Müslüman olurlar. Daha sonra Ebu Ubeyde, Ebu Seleme, Erkam bin Ebi Erkam, Osman bin Mazun ve diğerleri de Müslüman olurlar. Daha sonra insanlar kadın ve erkeklerden topluluklar halinde İslam'a girerler. Hatta İslam'ın sesi Mekke'ye yayılır. İnsanlar İslam'dan konuşmaya başlarlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, İlk önce insanların evlerine giderek davet eder Ve onların arasında dolaşır ve onlara şöyle der Allah size sadece kendisine kulluk etmenizi Ve ona hiçbir şeyi şirk koşmamanızı emrediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın ey örtüsüne bürünen Nebi Kalk ve uyar emrine uyarak Mekke'de insanları açıkça İslam'a davet etmeye başlar Onlarla temas kurar ve dinini onlara anlatır. Onlardan kendisine inananları bu dinin esası üzerine kendi etrafında gizli olarak kitleleştirir. Habbab bin Ereti Zeynep binti el-Hattab ve onun kocası Zeyd'e Kur'an öğretmesi için gönderir. Said'in evinde Habbab onlara Kur'an okurken Ömer bin Hattab çıka gelir ve Ömer bu halka kanalı ile Müslüman olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onunla yetinmez. Erkam bin Ebu Erkam'ın evini, içinde Müslümanlara İslam'ı öğrettiği, iman etmişler kitlesinin merkezi ve bu yeni davetin öğretim yeri yapar. Orada Müslümanları toplayıp onlara Kur'an okuyup açıklar ve onu ezberleyip iyi anlamalarını emreder. Müslüman olan her şahsı Erkam'ın evindeki kitleye katar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o Müslümanları 3 yıl boyunca eğitip kültürleştirir. Onlarla namaz kılar. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz ve tilavetle Müslümanlar arasında ruhaniyeti, Allah ile münasebetin idrakini canlandırıp Allah'ın ayetleri ve yarattıkları hakkında iyice düşündürerek İslami fikirlerin Müslümanlar arasında yayılmasını sağlar. Müslümanların akıllarını Kur'an'ın manası ve lafızlarıyla ve İslam'ın mefhumları ve fikirleriyle yitir. Eziyetlere karşı onlara sabırlı olmalarını tavsiye eder. Onları itaat ve söz dinlemek üzere eğitir. Ta ki onlar Yüce Allah'a ihsanla yalnızca ona kurban olmak üzere bağlansınlar. Nebi aleyhissalatü vesselam ve Müslümanlar Erkam bin Ebu Erkam'ın evinde Allahu u Teala'nın şu kavli gelinceye kadar gizlice kalmaya devam ettiler. Allahu Teala ona şöyle buyurdu. Emrolunduğun şeyi aşikare, beyinleri çatlatırcasına beyan et ve müşriklerden yüz çevir.